Gözde Hatipoğlu anlatıyor. Ölüm sevginin ortağıdır. Ölüm sevginin ortağıdır. Freud 70'li yaşlarında yaptığı bir söyleşide şöyle demiştir: İçimizde aynı kişiye hem sevginin hem nefretin bulunması gibi bütün yaşamda kendini sürdürme arzusunu kendini yok etme arzusuyla birleştirir. Ölüm arzusu ile yaşam arzusu içimizde yan yana bulunur. Ölüm sevginin ortağıdır. Dünyayı birlikte yönetirler. İnsan olmak çabamız ve sevebilme kapasitemiz bu ortaklığı anlama çabamızdır. Bununla birlikte ölümsüzlük düşü, ölümsüzlük arayışı tüm düşünce sistemlerinde yer almış başlıca konulardan biridir. Psikanalizdeki insan için bu düş, kendi iç bütünlüğüne en geniş perspektifle bakabilmektir belki de. Bilinç dışının karanlığını aydınlattıkça özgürleşebilmek, id, ego, süperego arasında bir denge, eşitlik sağlayabilmektir. Hayatın en temel gerçeği olan ölümle hepimiz farklı şekillerde karşılaşırız. Belki de ölüm hem yolun sonunu hem de başlangıcını simgeler. Ölüm, hayatı anlamsız kılan gerçekliğinden var olma çabasına ve hayata ne bırakacağımızı sorgulamaya getirir bizi. Aklın, özgürlüğün, düşün, yaratımın, cesaretin simgesi olan ego... Ve onu yok etmek isteyen kötü tutkuların, dürtülerin, cehaletin, kaba kuvvetin, yargılamaların, idealize etmelerin simgesi olan id ve süperegonun arasında kalmıştır hep. İyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık hep yan yana olmuştur. Olacaktır da, tıpkı ölüm ve yaşam arzusu gibi. Yaratmak istediğimiz ideal insan, analizinin bitimiyle yetkinliğine ulaşan değil, eksikliklerini fark eden insandır. Bu, Karanlığın, yıkıcılığın yok edilmesiyle değil, anlama, anlamlandırma, her seferinde yeniden yorumlama çabasına dahil edilmesiyle olabilir. Aydınlığı ve yaşamsal alanın ne olduğunu tanımlayabilmemiz için karşılığını da bilmeliyiz çünkü. Yaşamın amacı herkes için bir anlam arayışı ise eğer, anlamlandırılması gereken de öncelikle ölüm olmalıdır belki. Ölüm, öldürmenin, yıkıcılığın ve saldırganlığın, ruhsal ve toplumsal nedenlerinin tümünü açıklayamasa da, Güncel gerçeklikte, birey ve toplum olarak karşımıza çıkan ve tanığı veya bizzat mağduru olmak zorunda kaldığımız bu olguları anlamlandırmamızı sağlayacak düşünsel bir temeli bize sunabilir. Ölüm, başka bir taraftan bakarsak bir kaybolmadır. Kayıp, kaygının ve zorluğun başladığı yerdir. Kaybolan anlamın aranması, benliğin entelektüel ve düşlemsel kapasitelerinin gelişmesine neden olur. Amaç, kaygıdan kaçıp kaybolanı geri getirmek değil, Yerine içsel temsiliğini koymak, gerektiğinde içeridekini dışa aktarmaktır. İnsan olmak çabası kendi içindeki kaygıyla ve karmaşayla baş edebilmek, erdemlerin ve ihtiyacı olan gücün kendi içinde olduğunu bilmektir. Kendini toparlanacağını bildiği bir divanda yıkıp yeniden inşa etmektir biraz da. Önce ölmek, sonra yas tutup devam edebilmektir belki biraz da kendi yolunu bulmak ve sonra ötekine bunu aktarabilmek.